Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni yayın dönemimizde yine ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmail Ağa Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve sorular alacağız inşallah. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. İyi İlk gelen sorumuza programımıza başlıyoruz hocam. İslam'da tesettür nasıl olmalıdır? Üzerimize çarşaf ya da pardesü olmadan çıkmamız günah mı? Dışarıya çıkmamız günah mı? Pantolon giymemizde uygun mudur diye sormuşlar. Evli billahi mineş şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's salatu ve's selam ala rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikle giyim kuşam nedir? Giymekten, Elbise giymekten maksat ve amaçlanan nedir? Hı hı. Bu konuya temas etmek gerekir. Evet. Gerek erkek gerek bayan giymekten giyim kuşamdan amaçlanan vücudun güzelliklerini ifşa etmek değil, belki onları setretmektir. Evet. Karşı tarafın şehvetini celbetmek değil, böyle bir durumu engellemek, mani olmaktır bu gayeye aykırı olacak bir giyim kuşam fıtrata aykırı bir giyimdir. Hı hı. E, ahlaka aykırı bir giyimdir. Vadı dediğimiz mavdalih yani oluşuma aykırı bir giyim kuşamdır. Hı hı. Fıtrat deyince aklıma e, bir mesele geldi. E, bir hatıra geldi. Onu aktarmak isterim. Buyurun hocam. Acemi birliğindeyken askerde malumunuz yemin töreni olur. Hı hı. Yemin töreninden önce de askerler belli bir zamanlarda e, talim yaparlar. Evet. ve Törende de e, veliler gelir. Hı hı. E, tabii o dönemlerde e, velilerin İslami kıyafetli olan veliler içeri alınmıyordu, nizamiye alınmıyordu. Rabbim bir daha o günleri göstermesin Amin bizlere. Tabii bunun tembihatı vesaire falan devamlı yapılıyor idi. Yine böyle bir toplantıda tümendeydi. E, bütün er ve erbaşları tümen komutanı topladı, onlara vaaz nasihat ediyor hı hı. kendince. Çok ilginçtir. Dedi ki ya tesettür diye bir şey İslam'da yoktur. Giyim kuşam yoktur. Şöyle ki Allah-u Azimüşan ifadesi bizi yarattığında doğduğumuzda dünyaya geldiğimizde üzerimizde herhangi bir elbise yoktur. Hı hı. Eğer buna bir ihtiyaç olsaydı bizi elbiseli yaratırdı. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur şeklinde bir takım ifade. Kendisi der. bir mantık kullanmış oldu. Oysa e, giyim fıtri bir olaydır. Hı hı. Fıtratta var olan bir olaydır. Yaratılışta var olan bir eylemdir. Şöyle ki insanoğlunun mağdasındaki bütün mahlukata bakacak olursak yaratılış itibariyle avret mahalleri kapalıdır, örtülüdür. Hı hı. Gerek postu vasıtasıyla, gerek tüyü vasıtasıyla, gerek kuyruğu vasıtasıyla bir şekilde kapalıdır. Hı hı. Bundan dolayı Mevla onlara bir daha haya duygusu vermemiştir. Evet. Çünkü hayvandır yaratılışı bu gayede değildir. Ama asıl fıtratı itibariyle ayıp mahalleri kapatılmıştır. oluna baktığımız zaman yaratılışta evet insanın ayıp mahalleri kapatılı bir şekilde yaratılmamış. Hı hı. Ama insanda bu duygu, bu variyet e, kalbinde vaz edilmiştir. Bakın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kıssası nakledilirken yasak olan o ağaçtan yediklerinde kendisinin ve eşinin avret mahalleri açıldı. Hı hı. Bunun üzerine hiçbir emir olmadığı halde kendilerine böyle bir terkın verilmediği halde çabucak o mahallerini kapatma gayretinde bulundu. Evet. Çünkü iç güdüleri, yaratılışta hı hı. bu var idi. Evet. Dolayısıyla bu fıtrî bir olaydır. Yani biz şöyle diyemeyiz bu yaratılışta yokken niye biz bunu asıl gaye edineceğiz? Biraz önce bahsettiğimiz evet. tümen komutanın ifadeleri. Oysa insanı insan yapan, hayvandan ayıran en büyük özelliktir. Ve giyim kuşan biraz önce de ifade ettiğimiz gibi hayanın, namusun, variyeti, toplumun bir nevi ahlakını yansıtan bir olaydır. Hmm. Bakın her türlü kötülüğü, her türlü fuhşiyatı yapan bir erkek düşünecek olursak belki hayasız, belki edepsiz ama böyle olsa bile eşinin Diğer bir ifadeyle çocuklarının annesinin iffetsiz olmasına asla razı gelmez. Evet. Kendisi belki her türlü kötülüğü yapıyordur. Her türlü iffetsizliği icra ediyordur. Evet. Rabbim o arkadaşlarımızı, o kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Ama asla asla eşinin, çocukların annesinin iffetsiz olmasına tahammül edemez. Evet. Farklı isimlerle bu dillendirilir. Çünkü yaratılışta, fıtratta var olan bir duygudur. Dolayısıyla tesettür, giyim, kuşam toplumun namusudur. Bu vesile ile hem toplum namusunu muhafaza etmiş olur, hem iffetini muhafaza etmiş olur, hem de nesli muhafaza etmiş olur ki şerif şerifin makası da zaten bunlardır. Maksatlar da bunlardır. Kur'an-ı Kerim'in libasla alakalı, yani giyimle alakalı ayet-i kerimelere baktığımız zaman e, libasta üç kademeden bahsedilir. Yani bir elbisenin üç e, varyantından, üç konumundan. Öncelikle avret mahallinin kapatması evet. ee, ikincisi takva olarak libasut ı takva diye hmm. takva elbisesi üçüncüsü ise zinet ki namaza durduğunuz zaman zinetinizi takının ayeti kerimesi evet. ki müfessirlerin ifadesine göre bu da e, elbiseyle giyim kuşamla alakalıdır hmm. buradan yola çıkarak ulema diyor ki giyim kuşamda bu üç vasıf olması gerekir Öncelikle kişinin avret mahallini kapatması gerekir, erkek için baktığımız zaman diz kapağı ile göbek arası kapanması, kadın için baktığımız zaman vücudunun tamamı, yüz el hariç vücudunun tamamının avret olması, e, ikinci varyantı ise takva üzere olması, takva elbisesi olması, nedir takva elbisesi? Ee, şöyle düşünecek olursak bir erkeğin avret mahalli olan diz kapağıyla göbek arasını kapatarak camiye gitmesi hoş karşılanır mı? Oysa bu adam avretini kapatmıştır. Evet. Veya o haldeyken toplumun önüne çıkması hoş karşılanır mı? Hı -hı. Karşılanmaz. Niye? Çünkü olması gereken hayaya aykırı bir evet. hareket sergilemiştir. Deniyor ki takva ile giyim arasında bir irtibat vardır. Takva Allah'tan korkmak. Hı -hı. Hakkıyla Allah'a ibadet etmek veyahut da o manaya kişi kendisini gayret etmesi. Kişinin ruhunda kalbinde var olan kötülükleri perdelemesi, örtmesi evet. iyi huyları ortaya çıkarmasıdır takva. Giyim kuşam da vücudundaki gözükmemesi gereken kötü yerlerini kapatması hı hı. iyi bir şekilde onları kendini ortaya koymasıdır. Bu itibarla takvalıkla elbise arasında bir bağlantı vardır deniyor. Evet. Peki zinet? Zinet ise kişinin düzgün giyinmesi, hmm. uygun giyinmesi, süslenmesi. Evet. Ancak e, harici bir etken bulunmaması kaydıyla. Yani bir bayan için de zinet vardır hmm. ama bir bayanın zinetini yabancı olan kişilere göstermesine müsaade edilmez. Evet. Erkek için de aynı şekilde bir zinet vardır. Bu manada İslamiyet e, dağınık Elbise giymeyi, işte e, yani bakıldığı zaman insana tiksinti verecek bir halde tavırda bulunmayı asla tasvip etmemiştir. Evet. Varlıklı olan bir insanın varlılığını üzerinde bir şekilde göstermesi gerekir, ama bunu kibir olarak değil, riya olarak değil gurur olarak değil. Evet. Belki fakirler onu tanısın, ihtiyaç sahipleri onu görsün ve ondan bunu talep etsin. Evet. Ona el açsınlar diye veya ondan el açma demeyelim de ondan bunu temin evet. etsinler diye. Dolayısıyla bu inceliği iyi bulmamız gerekir. Mevla-u namaza durduğunuz zaman zinetinizi takının ait kerimesinden yola çıkarak işte bir huzura çıkıldığı zaman veyahut da işte bir toplumun karşısına çıkıldığı zaman kişi kılık kıyafetine dikkat etmesi, bakıldığı zaman bir örnek olması. Evet. Tabi riya, gurur konumuna girmemek, israfa girmemek kaydıyla. Bu önemlidir. Evet. Dolayısıyla demek ki elbisedeki amaçlanan, giyimdeki amaçlanan bu olduğuna göre bu amaca aykırı hareket edilecek olan her türlü giyim kuşam İslam'a aykırıdır. Gerek erkek için olsun gerek, gerek. bayan için olsun. Ee, sual ediliyor işte erkeklerin kot pantolonunu giymesi caiz midir değil midir? Meselenin fıkhi yönü burada kod tabirinin kullanılması aslında pek bir şey ifade etmeyecektir. Kod bir kumaştır. Evet. Kumaşın helallik ve haramlılığı harici bir durumu olmadıktan sonra söz konusu Hı -hı. değil. Burada asıl olan bir erkeğin avretini belli edecek, uzuvlarını belli edecek dar, tarzda dar giyinmesi caizdir. Ve Velev ki bu kumaştan olsa bile. Veyahut da bu şekilde dar değil de geniş bir elbise giyecek olursa bunun kumaşının kot olması da sonucu değiştirmeyecektir. Evet bir bayan için baktığımız zamanda da bayanda asıl olan setirdir kendisinin kapatılması kötü gözlerden arınmasıdır Dolayısıyla kendi variyetini ortaya koyma adına bir giyim kuşam değil. Belki oradaki variyetini insanların gözünde göstermem adına. Hı hı. Yani tabiri caizse genç bir kız ile yaşlı bir bayan arasında sokakta fark olmaması gerekir. Hı hı. Bakan kişiler bu gençtir, bu yaşlıdır şeklinde bir ayrım yok. E, Sadece bu, bayandır. Bayandır, yaşlı evet. bir bayandır şeklinde bir olgi, bir konum olması gerekir. Hı hı. Oysa maalesef eğer bir bayan kendisini güzelliğini ifşa edecek şekilde ortaya koyuyor ise, bu ağrın, namusun, hayanın ve sonuç olarak da toplumun kötüye gitmesine vesile oluyor. Evet. Yani burada belki fatura bayanlara kesiliyor ama insanda var olan bir duygu vardır. Hı hı. O duygu imtihan mahiyetinde gerek erkeğe gerek bayana verilmiştir. Bunu perdelemek gerekecektir. Evet. Bunu belki kökten söküp atmak mümkün olmayabilir, evet. ama bu duyguları ortaya çıkartabilecek, eyleme dökebilecek bütün her türlü hal ve hareketi soyutlamak gerekir. Evet. Bunun da en büyük mecrası bayanların tesettürlere riayet etmesidir. Evet. Bir mesele aktarılır. Ee, Muhammed Savaş Hoca da e, fıkıh okurken, fıkıh dersleri okurken hulu bahsini bize anlatıyor idi Hoca Efendi. İslam'da hulu nedir İslam'da hulu? Bir bayanın kocasına mal vererek kendisinin boşanmasını talep etmesi hmm. İslam'da ilk hulu nasıl oluşmuştur bu konuyu bize anlatırken o dönemde sahabe kadınlardan bir tanesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geliyor ve diyor ki ya Rasulallah, ben kocamdan ayrılmak istiyorum Efendimiz aleyhissalatü vesselam sual ediyor kocan sana zulüm mü ediyor yok ya Resulallah işte nafakanı mı temin etmiyor? Yok ya Rasulullah. Evini mi temin etmiyor? Yok ya Rasulullah. Peki ne yapmıyor da sen ondan ayrılmak istiyorsun dediğinde? Kadının vermiş olduğu cevap. Hoca Efendi'nin ifadesiyle aktarıyorum. Hı hı. Ey Allah'ın Resulü. Ben bir toplulukta, bir davette kocam ile beraber başka erkekleri gördüm. Ve gördüm ki o erkekler içinde en çirkin adam benim kocam. Bundan dolayı ben ondan ayrılmak istiyorum. Onun üzerine işte o hadika bahsi yani ne almıştın sen, bahçe almıştın. Hı hı. Bakıyor ki Allah Resulü böyle bir evliliğin devam etmesi mümkün değil. ''Huzul hadika ve talliku tatlika'' kuralınca işte o bahçeni al, mehir olarak verdiğin hı hı. bahçeyi geri al ve onu hanımını da bir talakla boşa. Hoca efendi bunu aktardığı zaman şöyle bir konuya temas etmişti. O güne kadar demek ki o kadın hiçbir erkek görmemiş ki hı hı. erkek dendiği zaman sadece kocasının var olduğunu zannediyordu evet. Aynı şekilde bir erkek içinde düşündüğümüz zaman kadın dendiği zaman ya annesini ya bacısını ve hanımını evet. başka bir kadın tanımıyor. Dolayısıyla mukayese yapamıyor. Mukayese yapamadığı zaman toplumda şu anda var olan sıkıntılar da söz konusu olmuyordu. Evet. Sevgi, muhabbet, saygı bu manada Hı. gidiyordu. Ama maalesef gerek görsel medya vasıtasıyla gerek dışarıdaki hal ve hareketler vasıtasıyla şeytanın da ve nefsin de insana vermiş olduğu fitneler Hı. ile bu duruma, bu konuma düşüyoruz. Gerek ayrılmaların arka planında, gerek aldatma diye tabir edilen bir takım eylemler, işlemlerin hep arkasında bu konumlar evet. söz konusu oluyor. Dolayısıyla yani giyim kuşamı mücerret bir tesettür şekliyle düşünmemek Hı -hı. bir fıtrat olarak değerlendirmek gerekecektir. Bu manada meseleye bakmamız gerekir. Hı -hı. Şeytanın Silahları vardır. Şeytan herkese aynı silahla saldırmaz. Evet. Çünkü aynı silahla saldırırsa birinde muvaffak olursa bir diğerinde muvaffak olamayabilir. Hı hı. Bu önemlidir. Evet. Söz gelimi başını kapatan bir bayana şeytan başını açması konusunda terkin etmez. Çünkü o onu yapmayacaktır. Eğer böyle bir silahla ona saldıracak olursa muvaffak olamayacaktır. Evet. Bunu bilir. Hı hı. Ona peki nasıl bir telkinde bulunur? <gülüyor> Mademki başını kapatıyorsun, şöyle kapat, böyle kapat diye ona vasfında, kapatma şeklinde bir takım telkinlerde bulunur. Veya bunun misallendirebiliriz, çoğaltabiliriz. Erkekler için de bunu taşıyabiliriz. Evet. Yani namazını kılmak konusunda dirayetli olan bir müslümana namazını kılma konu, kılmama konusunda telkin vermez. Çünkü bilir ki muvaffak olamayacak. Evet. Namazını kılıyorsa ona başka konularda Kibir, riya, gurur farklı açılardan ona hı hı. yaklaşmak ister. Evet. Hani şeytanın kişiye sağ taraftan yaklaşması. Hı hı. Ee, biz medresede okuduğumuz dönemlerde her daim dillendirilir idi. İşte bir talebe için en büyük fitne hacca gitme duygusu bir de hafızlık yapma duygusu. Nasıl olur ya her ikisi de ibadettir. Evet. Her ikisi de büyük bir şeydir. Diyor ki Arapça okuyan bir kimse... Hafızlık yapmak şekliyle şeytan ola terkinde bulunur. Hı hı. Bu derecede başlamış olduğu ilmi bırakır. Hafızlığı belki gitmiş yani. olduğu hafızlıkta da muvaffak olamaz. Ne evet. ilim ne o hepsinden mahrum olacaktır. Çünkü eğer o konumda olsaydı zaten o yönlendirilecekti. Hı hı. Veyahut da işte ilimle meşgul olurken hacca gitmesi. Belki o gitmek vesilesiyle ilimden geri duracak. Bu şekilde şeytanın bir nevi hizmet edilecek veya şeytan bir şekilde onu o manadan kaydırmış olacak. Evet. Yani o yüzden kişi bir takım şeyleri yapmaya meylettiği zaman acaba bu bana ne artı getirir ne eksi getirir evet. bunu iyi irdelemesi iyi düşünmesi gerekecektir. O yüzden günümüz şartlarına baktığımız zaman tesettür adı altında çıkan kıyafetleri görüyoruz. Evet. Maalesef Tesettür dediğimiz gibi kişiyi setretmesi gerekirken aksine onları daha fazla imtiyazlı bir hale getiriyor. O da daha yani. fazla evet. göze hitap etmesi Hı -hı. ve e, programın öncesinde buna dair bir ifade bulundunuz. Ben tek onu da anlayamadım. İşte tesettürlü bayanlar için farklı isimlerin kullanılması evet. söyleniyor. Bu da e, gösteriyor ki tesettürde asıl olan kadının kapanması bu tesettürde yok. O zaman o tesettür tesettür değildir. Hatta yakın çevremizden şunu da duyuyoruz. E, açık olan bayanlara karşı meyildense tesettürlü bayanlara meyil daha fazla Maalesef. maalesef o, o zaman tesettürün gayesi ne? O yüzden tartışma yapılırken genelde efendim Kur'an-ı Kerim'de cilbaptan bahsediliyor. Cilbap çarşaf mıdır değil midir? İşte Hı -hı. manto bunu karşılar mı? Veya işte turnike diyorlar, alttan pantolon Hı -hı. diyorlar. Bunu karşılar mı, karşılamaz mı şeklindeki tartışmalardan öte tesettürün asıl manası ne? Bunu uygulamak, bunu bilmek gerekir. Yani senin bir şekilde setredilmen, senin evet. bir şekilde toplumda göz önünde bulunmaman veya bir şekilde toplumda sana bakıldığı zaman bir cazibe bir konumda olmaman demektir. Evet. Eğer bunu sağlamıyorsa üzerindeki elbise o tesettür değildir. Hı -hı. O kapanmak değildir. Kapanmak adı altında şeytanın sağ taraftan yaklaşmış olduğu telkinlerden ibarettir. Evet. Rabbim bu konuda e, cümle Müslüman kadınlara şuur versin düşünce evet. tarzı versin, bu manada halva hareketlerine gayret etmeyi de nasip eylesin. Yani tesettürün tabii ki en güzeli çarşaftır. Kur'an-ı Kerim'de geçen cilbabın tanımlarına baktığımız zaman bu tanımlar içine en uygun olan çarşafın olduğunu görmekteyiz. Komple kapattığı için, tamamını şey kapattığından için. dolayı ve dediğimiz gibi yani Yaşı genç bir bayan, bayan ile yaşlı evet. bir bayanın yan yana olmasında hangisi annedir, hangisi kız olduğunu belli etmemesi. Hı hı. Maksat budur zaten. Evet. Yani göze hitap etmek değil, belki çirkinlik olarak karşı tarafa göstermek ki fitneye sebebiyet verilmesin, ar ve namus ortamı tamamıyla ortadan kalkmasın. Evet hocam. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin. Amin inşallah. Özellikle bu başörtüler, hani başörtü takma konusunda e, çok farklı. Hani Tesettür de bir moda haline getirilir. Aslında tesettür İslam'ın bir emri olarak görmekten ziyade bir modaya çevirme durumu olduğu için. işte başörtüler şöyle takılmalı mıdır? İşte deve örgücü gibi yapılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri Kesinlikle. var. Ee, işte veya ne bileyim o hani demiş Bakın olduğunuz hadis gibi. Bakın hadis-i şerifte bahsettiğiniz hadis-i şerifin sonu çok acayip bir şey. Oysa kadın başörtülüdür ama deve örgücü gibi olduğundan dolayı bunlar cennetin kokusunu dahi duyamayacaklar buyuruyor. Evet. Cennetin kokusunu dahi duyamayacaklar. Bu manada bir şiddetlilik var. Biraz önce dediğimiz gibi yani bu şeytanın kişine terkini başörtünü çıkar değil başörtünü şöyle tak. Evet. veya da tesettürsüzlük yani sağ solunu aş değil ama şöyle elbiselerle bunu sağla bir de cihat ruhu ile sanki bir cihat bir mücadele yaparcasına falan toplumda falan yerlerde de gözük işte hmm. e, şuraya girmen için gir yani orada o tesettür elbisesini bir nevi göster evet. oysa sen daha fazla toplumun e, tesettür mahiyetindeki anlamını farklı mecralara çekilmesine vesile oluyorsun. O zaman burada şöyle bir şey diyelim mi hocam? Yani e, bayan kardeşlerimiz özellikle e, yeni kapanan kardeşlerimiz dışarıdaki insanları örnek alarak veya işte televizyonda görerek e, o şekilde kapanmaya çalışıyorlar. Belki ilim almaya vakitleri yok, belki e, ihtiyaç duymuyorlar ama bir şekilde yanlışa dışarıdaki insanları görerek düşüyorlar. Evet. İşte burada e, şunu diyebilir miyiz hocam? Pantolonla üstüne başörtü takarak... Tesettürlü olunur mu? Olunmaz. Olunmaz. Verilecek cevap bellidir zaten. Evet. Bu tesettür değildir. Tesettür dediğimiz gibi sadece etin örtülmesi değil. Sadece evet. saçın örtülmesi Hı. değildir. Mesele budur yani. Kendinizi ifşa etmeyeceksiniz. ilgi çekici olmayacaksınız. Yani güzelliklerinizi ifşa değil, evet. güzelliklerinizi set edecek. Kem gözlerin bakmasına sebebiyet Hı. değil, böyle bir gözlerin bakmamasına sebebiyet verecek derecede giyim kuşam olacak. Evet. Başka alternatif Bir de burada son bir noktayı da koyalım hocam. Ee, özellikle bayan kardeşlerimizde Başörtü ve çarşafla birlikte çok aşır derecede makyaj yapılması. Evet. O da aynıdır. Yani bu biz. Bence konuşmuştuk bunu ama burada da en azından bu tesettür mevzusunda tekrar iletmiş olalım kardeşlerimize. Aynıdır. Zinettir ve bir bayanın zinetini göstereceği kişi kocasıdır, helalidir. Yani sokaktaki bir kişiye bunu göstermesi tamamıyla ar ve namusun kaybolması demektir. Hem karşı tarafı tahrik edecek. Ve onun farklı düşüncelere gitmesine vesile olacak hı hı. hem de kendisi bu manada bir günah işleyecek ve toplum olarak baktığımız zaman neslin bozulmasına vesile olacak, Kesinlikle. sebebiyet verecektir. O yüzden bu gibi şeylerden şiddetle kaçınmak gerekir. Bu sadece başörtüyle alakalı değil, çarşaf için de geçerlidir. Evet, yani bir, bir bayan çarşaf yiyor ama çarşafta da bir şekilde kendini belirgin bir hale getirmeye hı. çalışıyor. İşte üzerine dar bir takım atkılar almaları gibi veya başörtünün başını farklı bir şekilde bağlamaları gibi. Veya çarşafta da şey var hocam. Farklı renkte çok ilgi çekici aynı kumaşlar aynı kullanılması. Aynı Ki e, efendi hazretlerimizden şöyle bir nakilde bulunurlar. Çarşafın işte bir belden kesik olanı var, bir beli bitişik olanı var. Evet. Belden kesik olanla dahi tahammül edemeyeziyormuş efendi hazretlerimiz. Yani belden ki oysa e, mesela bir erkek olarak ben belden kesik nasıl olur olmaz onu da pek bildiğim yok. Ama o bile demek bir farklılık yani şeytan hiçbir şey yapamıyorsa en azından onu yaptırıyor. Hı hı. Yani bir şekilde sen kendini ifşa edecek. Yani çarşafın sana vermek istediği nedir? Seni yaşlı konumuna mı sokacak? Sen bir şekilde kendi kadınlığını oraya ihtilas edecek, gösterebilecek bir eylemde bulun. Çarşamba'ta bile şeytan rahat bırakmıyor hocam. Hiçbir Siyah amaç. giyme, pembe giy, kahverengi giy, yeşil evet. giy diye orada bile e, insanları günah sokmak için uğraşıyor. Rabbim inşallah muhafaza buyursun. Aa, e, tüm ümmeti Muhammed'in hanımlarını. Hanımlar düzelirse hocam gerçekten erkekler kendini daha da toparlayacak. E, ama hanımlar, bayan kardeşlerimiz kendini darma duman bir halde bırakınca erkekler onlara göre daha da e, yani Tabiri caizse azma noktasına doğru gidiyorlar. Allah muhafaza buyursun inşallah. Bir diğer sorumuza devam edelim hocam. Diş kanamasında abdesti bozmada bir ölçü var mıdır? Hanefi fıkhına göre vücuttan çıkan kan abdesti bozar. Hı -hı. Ancak abdesti bozacak olan kanda aranan bir şart vardır ki o da akıcı olmasıdır. Evet. Akıcılık konumuna ulaşmış olmasıdır kaynaklarımızda ki Fetevain diye de ben hatırlıyorum orada görmüş idim. Hı hı. E, kişi bir elmaya veya bir meyveye ısıracak olsa ve orada bir kırmızılık belirgin olsa hı hı. ancak e, dişine baktığı zaman gözüken bir kan yok ise bu kişinin abdesti bozulmayacağından bahsedilir. Hı hı. Dolayısıyla mücerred bir kanı görmek değil o kanın akıcı konumunda oluşmasıdır. Yine kaynaklarımızda beyan edilir ki i̇şte kişinin vücudunda bir yara olsa evet. bir pamuk veya bir bez vasıtasıyla oraya temas ettirdiğinde orada bir kan gelse. Hı hı. Ee, sonra bir daha temas ettiriyor yine kan geliyor abdesti bozulur mu bozulmaz mı da deniyor ki varsayalım o aldıkları bir yerde idi akıcı konumuna ulaşır mıydı ulaşmaz mıydı hmm. alık akıcı konumuna ulaşıyorsa abdest bozulacaktır böyle bir durumda değilse abdest bozulmayacaktır özellikle bu diş kanamasında hocam böyle tükürme oluyor ya tükürme de mesela ee, az bir şey böyle kan görünebiliyor bir iki kaç kere tükürmeden Şimdi orada da e, kuraldan bahsedilir e, fıkıh kaynaklarımızda eğer kan tüküre galip ise abdest bozulacaktır ama tükürük kana galip ise o zaman kanda akıcılık vasfı yok kabul edileceğinden dolayı abdesti bozmayacaktır. Evet hocam ee, ilk sorumuza biraz fazla zaman ayırdık özel önemli bir konuydu ee, vaktimizin ilk bölümünü e, nihayetine erdirmiş olduk soruyla yani, öyle iki mi? soruyla evet hocam ilk bölümümüzü bitirdik kıymetli izleyenlerimiz e, ikinci bölümde yine sizlerden gelen sorularımıza devam edeceğiz inşallah kısa bir ara ardından burada olacağız inşallah Kıymet izleyenlerimiz, imal programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde tesettürü ağırlıklı olarak konuşmuş olduk ve yine sizlerden gelen sorularımıza devam ediyoruz. İmihaletlalegultibib.com.tr adresinden sorularınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. Tabii ki sorularınızı sırayla cevapladığımız için belki e, hani bu konuda tepki gösteriyorsunuz. E, sorularımız bir hayli fazla. Vaktimiz de sınırlı olduğu için e, çok fazla soru yanıtlayamayabiliyoruz. E, özel sorularınız, acil sorularınız olduğu zaman da yine fethi. Fetva hatına danışabilirsiniz 444 47 71 nolu telefondan fetva hatınızdan yine sorularınızı e, cevaplayabilirsiniz. Bir diğer sorunuz hocam çocuk bezlerinde ve özel pedlerde nişasta olduğu söyleniyor bunların kullanılması caiz değildir deniyor. Doğru mu? Özellikle bazı bayan cemaatler konuda baya bir tereddüt halinde. Evet benim şahsım olarak böyle bir bilgim yok. Evet. Ancak böyle bir şey varsa tabii ki dikkat etmek gerekir. Nişasta Hı. netice itibariyle bir nimettir. Evet. Bu kullanılmayan, bu gibi şeylerin bakılması, bu gibi şeyler araştırılması gerekir. Evet. Ama bildiğimiz kadarıyla bu helal gıda sertifikalandırmada gimdes hı hı. E, Ki bizler de onların içindeyiz. E, beraber bir takım faaliyetlerimiz de oluyor. Evet. E, ama çok fazla da aktifte değiliz. Hı hı. Ama onlar bu konuda araştırmaları oluyor. O yüzden bu bayan kardeşlerimizin özellikle çocuk bezleriyle alakalı hı. onlarla istişare yapabilir. Yani hangi firmalar bu manada sertifika almıştır veya hangi firmaların ki e, uygundur veya bunların içeriğinde gerçekten bu var mıdır yok mudur. Çünkü oradaki kimyager arkadaşlarımız var, gıdacı arkadaşlar var. Hı -hı. Yani kendi alanlarında uzman olan arkadaşlar var. E, bu manada onlarla istifade ederek. Yani biz bunu bu zamana kadar edelim. yani hiç böyle bir şey duymamıştık. Ee, o yüzden yine de sormakta şey fayda vardır çünkü e, bir takım katkı maddeleri vardır hakikaten Hı -hı. bu maddeler bazen hayvansal oluyor bazen bitkisel olabiliyor gıdalarda Hı -hı. da var, e, kozmetik ürünlerde de vardır. Evet. E, bunlar birçok bizi yabancı olduğu için e, belki de katkı maddesinin ismi bulaşıcı olarak için. geldiğinden evet. dolayı bunu da anlayamıyor biliyoruz. O yüzden buradaki kardeşlerimiz hakikaten bu konuda ehillerdir sertifikalı olan ürünler olmasa bile en azından bunlar hakkında bilgi, bilgi verebilir. Evet. E çünkü şunu diyoruz sertifikalı ürün demek kefalet altına alınmış ürün demektir. Hı hı. Yoksa sertifikasız ürünler haramdır demek değil. Değil. Evet. Çünkü onlar hakkında bir şey yapılmamış. Çünkü sertifikada birçok olaylara bakılır. Yani helallik, haramlık bakıldığı gibi, sağlığa zarar var mıdır yok mudur, hı hı. temizlik var mıdır yok mudur gibi bir takım etkenlerle. Bütün bunlardan geçerse ona sertifika veriliyor, bu manada ona bir nevi tekefür ediliyor, kefil olunmuş oluyor. Ama bu vasıflara haiz olmayan haramdır demek de değil bu önemli bir unsur. Yani özellikle mesela hocam çocuk bezlerine mesela her çocuk için bir markayı mesela verdiğiniz zaman her çocuk için kullanımı doğru olmayabiliyor. Evet. Çocuklarda hastalık, pişik gibi şeyler yapabiliyor. Peki böyle bir şey de varsa, nişasta kullanım gibi bir şey de varsa. Öncelikle şunu tespit etmek gerekir, evet. böyle bir kullanım var mı hı hı. veya bunların içeriliğinde belki de denilecektir ki bu arkadaşlarımız vasıtasıyla böyle bir şey asla yoktur o zaman markanın önemi olmayacaktır. Evet. Ama böyle bir şey kullanılıyor ise bu durumda işte markalar hangileri kullanıyor, hangileri hı. kullanmıyor bunlara dikkat edilir. Sadece bununla alakalı değil başka zararlı maddeler de kullanılmış olabilir. Evet. Bunlarda da bilgi sahibi elde edilir. O doğrultuda alternatif aranır. Hı -hı. Ama alternatifi yoksa illaki bu olması gerekiyorsa da orada bir nimet olarak tabii ki değildir. Hı -hı. Ve bir menfaattir çocuk bezlerinde özellikle. Tabii ki bunda kullanılacaktır. Evet. Ama öncelikle yani mevcudu külliyen kabul etme yerine elimizden gelen gayreti sarf etmemiz gerekir. Evet. Yani mahiyet Hı -hı. bir araştıracağız. Hı -hı. Daha sonradan alternatif var mı yok mu ona bakacağız. Olmaması durumunda mecburiyet karşısında o zaman belki uyku diyebileceğiz, kullanabileceğiz. Peki hocam. Bir başka sorumuz. E, belli bir süredir namaz kılarken örneğin seceden e, bir sonraki rekatın kıyamına kalkarken ya da üçüncü rekattayken bir önceki rekatın secdesini bir kere mi ya da iki kere mi yaptım diye şüphe geliyor. E, bu durumda ne yapmam gerekir? Bu duruma benzer olarak da Fatiha'yı okudum mu okumadın mı? İlk oturuşta ettehiyatı okudum mu okumadım mı durumları oluyor. E, bu durumlarda ne yapmam gerekir diye sormuşlar. Yine kaynaklarımızda e, bunu ifade eden ibareler açık bir şekilde vardır. Hı -hı. E, gerek namazda, gerek e, tavaf esnasında işte birinci rekatta mıyım, ikinci rekatta mıyım e, veyahut işte birinci şafta mıyım, ikinci şafta mıyım evet. diye tereddüt yaşayacak olursa kişi, e, kaynaklarımız konuyu ikiye ayırıyor. Bu ilk defa mı kişinin başına geliyor yoksa daha önceden de defalarca gelen bir olay mı? Hı -hı. Eğer ilk defa başına geliyorsa diyor ki iadesidir. Yani onu bırak, yeniden iade et. O anda hocam hemen parantez açalım. Namazı bozması mı gerekir yoksa? Selam, selam vererek çıkması evet. veya tamamlayacak olsa bile e, onu tekrardan Tekrar iade etmesi. Evet. Eğer başına ilk defa gelmiş ise. Hı hı. Ama bu olay ilk defa değil. Yani defalarca oluyor ise, olmuş ise. Bu durumda kişi zanlı galibine bakacaktır. Hı hı. Zanlı galibinde işte iki mi kıldım, bir mi kıldım, iki mi kıldım, bir mi kıldım, zanlı galibim mi kıldı? O zaman ikiden devam edecek, hı hı. aldırış etmeyecektir. İşte tavafta üçüncü şafta mıyım, dördüncü şafta mıyım, zannı galibi üç dörtte ise dörtten devam edecektir. Evet. İkinci secdeyi yaptığımı mı, yapmadı mı, Fatiha'yı okudum mu, okumadı mı, zannı galib okudu, okumuşundur, aldırış etmeyecektir. Hı. Ancak böyle bir zannı galibi yoksa, yani tam şek durumundaysa, yüzde elli, yüzde ise bu durumda akal ile, az ile, edna ile hareket edecek. Hı. Yani üçüncü rekatta mıyım, dördüncü rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım. Tamam. İkinci şafta mıyım, üçüncü şafta mıyım, ikinci şaftayım evet. şeklinde, başlayacak ve ona göre devam edecektir. Hı hı. Ee, namazı bittikten sonra da özellikle namaz babında e, telafi secdesi mahiyetinde sevh secesinde yapacak. Bu şekilde namazını tamamlayacak. Ancak bu çok e, kişiye aruz olan bir durumsa bu bir vesvese şekli ise buna da dikkat etmek gerekir. Çünkü vesvese neticede bir hastalıktır. Yani bu manada kişi abdest alıyor. Abdest aldıktan sonra acaba şuramı yıkadım mı? Buramı yıkamadım mı? Veya ateşte banyodan çıkıyor. Şuramı yıkadım mı? Yıkamadım mı? Ee, bunun gibi bir takım vesvese hı hı. Maalesef bu kişiler de var, böyle olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Bu vesveseyi yenmesi gerekir. O da böyle bir vesvese kişiye geldiği zaman hiç sual etmeden, bunu kimseye de sormasına da gerek kalmadan yok ben abdestimi aldım diyerek kalkıp işine devam, devam. edecektir. Veyahut da ben namazımı kıldım kalkıp Hı -hı. işine devam edecektir. Evet. Bu şekilde üzerine gide gide ancak vesveseyi yenebilir. Hı -hı. Ee, çok geliyor bizim fetva hattında da işte vesvesele kardeşim anlıyorum onu ile ee, alakalı anlatıyor biraz önce yaptığımız açıklamayı yaptıktan sonra hmm. e, yine bir sorum daha var diyor ama aynı soruyu soruyor aynı bir soru, sorum evet. daha var diyor yine aynı soruyu soruyor sonra onlara diyoruz ki sen bu vesveseyi atabilmen için öncelikle yapman gereken sormaman evet. sormayacaksın sorgulamayacaksın. Ben yaptım, yaptım, bitirdim. Yaptım, yapmadım. diyeceksin ki ki bu konuda aslında eserler de bak. Şeytan sen kendi işine bak. Evet. Benim namazım oldu. Hı -hı. Benim abdestim oldu diyerek yoluna devam edeceksin. Evet. Bu şekilde üzerine giderse o kişi onu inşallah yener. İnşallah hocam. Bir diğer e, sorumuz e, bir galericiden araba almak üzere pazarlık yaptık ve fiyattanlaşarak hayırlaştık. Hafta sonu olduğu için pazartesi günü parayı getirip satışı yapacağımızı ve arabayı teslim alacağımızı konuştuk. Pazartesi günü gittiğimde arabayı bir başkasına sattığını söyledi. E, sorum şu araba benim adıma mı satılmış oldu? Satıcıya sorduğumda niye böyle bir şey yaptın? Biz şafiyiz, Vazgeçme hakkım var. Böyle bir hakkı var mıdır? Varsa bu alıcıya zarar vermez mi diye sormuşlar. Evet. E, tabii ki bu suale cevap vermeden önce ilk önce alışverişin yapısıyla alakalı evet. e, bir konuşma gerekir. Daha sonradan Hanefi ve Şafii mezhebine bu konularda bir farklılık var mı yok mu? E, Ki galerici diye tabir ettiği kişi biz Şafii'yiz diyerek yani benim vazgeçebilme hakkımın Hakkım olduğunu bir şekilde vehmettirmiş. Hı hı. E, diğer kardeşimiz ise yok alışveriş bitmiştir her ne kadar parasını vermesem de bu mal benimdir. Sen bunu benim namıma satamazsın e, evet. veyahut da bu alışveriş tek taraflı bozamazsın demektedir. Kendi açısından haklıdır. Şimdi alışverişte bir taraflar vardır. Satıcı ve alıcı. Hı hı. Tarafların iradeleri vardır. Alma isteği ve satma isteği. Evet. Bu iradelerini ifadeye dökmeleri ise fıkıh dilinde icap ve kabuldür. Hı hı. Yani ben söz gelimi bu bardağı sattım siz de bunu aldım dediğiniz zaman şu kadar pahayla benim bu ifadem icap, sizinki aldım demeniz de kabuldür. Evet. Bu illaki satıcıya ait olması şart değildir. Alıcı tarafından da icap edilebilir. Hı -hı. Yani sözü önce siz başlayarak ben bunu 10 liraya aldım derseniz bu icap olur. Ben de sattım dersen bu kabul olur. Evet. Vaktin iki tarafı yani icap tarafı kabul tarafı. Hı -hı. İradenin ifadeye döndüğü nokta. Bu iki tarafı oluşmadan ortada daha bir akit yoktur. Yani mücerred ben bunu sattım deseniz dahi karşı taraf aldım demedikçe sizin bu şekilde bir ifadeniz ortada bir akit yapısını oluşturmak hmm. için yeterli değildir. Evet. Ta ki anahtarın iki tarafı da birbirine temas edecek hmm. ve o şekilde kapı açılacaktır. Yani kabul icabı karşılayacak ve böylece akit inikat etti tabirini kullanıyoruz bağlanmış olacaktır. Evet. Peki alışveriş bu şekilde yapıldıktan sonra yani ben bunu size sattım dedim şu kadar bedele, Hı -hı. Siz de ben bunu aldım dedikten sonra bu saatten sonra gerek alıcı gerek satıcı bu alışverişi bozma hakkına sahip midir değil midir? Evet. Soru aslında bununla Hı -hı. alakalı. Deniyor ki eğer alışveriş anında gerek alıcı gerek satıcı akdi yaparlarken kendisi için bir muhayyellik şartı dillendirecek olsa yani söz gelimi ben önünüzdeki şu bilgisayarı satın almak istiyorum. Siz de satacaksınız dediniz ki ben şu kadar pahaya sattım hı hı. ben de alırım ama işte valideme soracağım veya bana iki gün müsaade et iki gün düşünme hakkım olsun hı hı. bu zaman zarfında geri de verebilirim. Geri vermezsem aldım şeklinde bir alışveriş. Evet. Buna şart muhayyerliği deniyor. Böyle bir şart muhayyerliği dillendirilmiş ise o kimin içinse bu muhayyerlik hakkı, onun tek taraflı bu zaman diliminde akdi bozma yetkisi vardır. Hı hı. Tabii bu zaman dilimi de belirlenmesi gerekir. Yani mutlak halde ben bunu aldım ama muhayyerim, dilediğim ben zaman geri veririm şeklinde evet. değil, belli bir zamanda sınırlandırılması. Hatta bu noktada Ebu Hanife e, Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah arasında e, görüş farklılığı vardır. Ebu Hanife 3 günden fazla olamayacağını Hı -hı. söylerken bu Yusuf e, Allah onlardan razı olsun Hı -hı. E, malum olmak kaydıyla daha fazla da olabileceğini söylüyor. Hı -hı. Yeter ki belirgin olsun. ve evet. e, Karşı tarafta zaten bunu kabul ederek satacaktır. Hı -hı. Böyle bir şart var ise o zaman bu akit o şart olan kişi tarafından tek taraflı bozulabilir. Evet. Ancak böyle bir şart yok ise gerek satıcı tarafından gerek alıcı tarafından Böyle bir şart dillendirilmemiş, kişi iradesini ifadeye dökerek şu kadar pahaya sattım öde şu kadar pahaya satın aldım demiş ise akit bitmiştir, lazimi olmuştur, hmm. bağlanmıştır. Bu saatten sonra alışverişi bozmaya ne alı satıcının ne alıcının hakkı yoktur. Evet. Sadece satın aldığı malda aradığı bir vasıf yok ise, mesela araba misal verilecek olursa hmm. işte ben şu model diye aldım oysa araba bu model çıkmadı şeklinde evet. olursa veyahut da bir kusur çıkarsa ki ayıp muhayyelliliği Hı -hı. gibi tabirlerle bunun geri verme hakkı olacaktır. Evet. Ama böyle bir durum yoksa artık bu alışveriş bağlanmıştır. Ee, dediğimiz gibi tek taraflı bunu bozma kimsenin hakkı değildir. Sadece karşı tarafında onayı olursa akit bozulur buna da ikale denir. Evet. İkale ise yeni bir anlaşmadır, e, yeni bir irade beyanıdır ve her iki tarafın muvafakatiyle olacak bir eylemdir. Evet. Tek taraflı olmaz. Bu bahsettiğimiz Hanefi mezhebine göre. Peki Şafii mezhebine göre bir farklılık var mı? E, bu konuda Şafii mezhebine göre farklılık olan nokta tek bir yerdir. O da şudur. Misal üzerinden gidecek olursak ben bunu size şu kadara sattım deyip de siz de bu kadara aldım, aldım dediğiniz zaman bizim bir beraberliğimiz var buna meclis deniyor. Hı hı. Bu meclis bozulmadıkça akit yapan taraflardan her birinin bu akdi bozmaya yetkisi vardır diyor Şafii fıkı. Buna da kıyarul meclis deniyor meclis muhayyelliliği. Evet. <gülüyor> muhtemelen o e, galerici olan kardeşimiz ben şafiiyim diyerek bu bunu konuyu dillendirmek için. istemiş evet. veyahut da böyle olduğunu zannetmiş Hı -hı. ama bu da e, alışveriş zamanına münhasırdır yani ben bunu sattım sen de aldım dedikten sonra ayrılık vuku bulmadan meclisimiz boz, bozulmadan konumuz değişmeden iki taraftan biri vazgeçebilir Hı -hı. ama ayrıldık iş bitti artık bu saatten sonra ne alıcı ne satıcı tek taraflı bu akti bozmaya yetkisi yoktur bu konuda Şafii mezhebinde de farklı görüş yoktur hı hı. yani Hanefi mezhebiyle bu konuda en fikir o zaman yapmış olduğu bir anlamda yanlış şimdi e, tabi meseleyi biraz talih etmek gerekir e, diyor ki biz alışverişi yaptık Malı aldım anlaştık ancak hafta sonu olma sebebiyle, yani resmi olarak satışı devrelamayacağı için noter <gülüyor> kapalı olacağı için belki de bankadan parayı çekemeyeceğim için o da olabilir evet. yani parayı şu anda temin edemeyeceğim için hafta sonuna sözleştik. Bu hafta sonuna sözleşme alışverişi hafta sonuna yapmak üzere bir sözleşme mi? Yoksa alışverişi o anda bitirip de malın teslim alınması veya paranın teslim edilmesi üzerine mi hafta sonuna bir sözleşme mi? Hafta başına. Hafta Paz, Evet Yani e, şöyle ki mesela ben bunu sizden alırım şu fiyata. Hı -hı. Siz de dediniz ki satarım bu fiyata. Ama Hı -hı. daha henüz alışveriş yapmadık. O zaman sizde şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Şöyle bir sözleşme yapıyoruz. Pazartesi günü falan saatte buluşalım. Bu alışverişi icra edelim. Evet. Yapalım. Hı -hı. Yani ben alayım sen sat ondan önceki konuşmamız sadece bir vaat bir hmm, söz verme hmm. şeklindeyse evet. ortada bir alışveriş olabilir. Ben pazartesi şart. gelirsem bu fiyattan alırım, alırım. diye. Alırım. Ben pazar günü buraya gelirsem bu fiyattan satırım şeklinde evet. bir söz. Ama satmak zorunda değil. O da almak zorunda değildir. Değil. Hukuk olarak. Tabi insanlar verdiği sözü yerine getirmelidir. Hı hı. Müslümana yaraşan budur. El müslümüne ünde şuru'tayım. Hadis-i şerefince yani Müslümanlar verdiği şartlara, verdiği sözlere riayet ederler. Evet. Hadis-i şerefince ahde vefa gerekir. Bu ayrı hı hı. bir konu. Ama lüzumiyet açısından, bağlayıcılık açısından baktığımız zaman ortada bir akit yoksa, bir alışveriş yoksa sadece bir vaatten ibaretse bu bir şey değildir. Evet. O yüzden bu kardeşimiz eğer e, hafta sonu biz anlaştık derken alışveriş yapacaklarını mı anlaştılar yoksa alışverişi bitirdiler mi? Hı hı. Yani hayırlaşma için tabir eden pazarlığı, edilen, pazarlığı evet. yaptık ben bu fiyatı aldım bu mal benimdir. Ben de sattım bu artık bunu başkasına satamazsın şeklinde işi bitirdiyse ve bunlar da birbirlerinden ayrıldıysa Hı -hı. bu saatten sonra o mal üzerinde satıcının herhangi bir tasarruf yapma yetkisi yoktur. Evet. Peki tasarruf yapma yetkisi yokken onu bir başkasına satacak olsa Hı -hı. bu nedir? Bunu i̇şte nasıl değerlendireceğiz? Evet. Meselemizde böyle bir durum Hı -hı. var. Şimdi e, satıcı malı satsa Müşteri de satın alsa ama daha henüz parayı teslim etmedi ama malın almasına da olanak verse hı hı. ki buna tahliye yoluyla teslim deniyor. yükmi teslimdir. Böyle bir durum söz konusu olduktan sonra satıcının o malı elinde tutması bir nevi emanettir. Ve emanet olarak elinde tutmuş olduğu bir malı asıl mal sahibi olan müşterinin onayı olmadan bir başkasına satması fudulinin satışı fıkıhtaki ifadesi hı hı. olarak değerlendirilir. Nedir fuduli? Vekil olmadığı halde, veli olmadığı halde, mal sahibi olmadığı halde kendi kendine birinin madını bir başkasına satan kişi. Yani bir anlamda emanete hıyanet tarzı mı oluyor? Sonuç hocam? olarak evet. odur. Ee, peki fuduli olarak satış yaptığı zaman bu satış geçerli olur mu? Satışın merhaleleri vardır. İşte inikat merhalesi, sıhhat merhalesi, nefaz merhalesi gibi fıkıhta hmm. terimleri vardır. Bu alışveriş bağlanmıştır yani diğer müşteriye satması geçerlidir. Ancak bu alışveriş mevkuftur. Ne demek mevkuf? Askıdadır. Birilerinin icazetine bağlıdır. Birilerinin onay vermesine bağlıdır. Evet. Bu mal sahibi kim de asıl olan mal sahibi diğer adamdı. Yani ne kadar parasını vermiş olmasa da malın sahibi odur. Ve siz o kişinin malını onun onayı olmadan sattıysanız bu alışverişin geçerliliği onun onayına bağlıdır. Hmm. Eğer o onay verirse alışverişi yenilemelerine gerek yoktur. Bu adam namına alışveriş geçerli olur. Ve bundan alınacak olan bedel bu kişiye verilir. Evet. Bunun da zaten buna borcu vardı, borcunu verir. Ve bu şekilde işlem tahakkuk etmiş olacaktır. Dediğimi anlayabilirsin. Anladım Ama eğer tam Tersi olur, bu onay adam buna onay vermeyecek hmm. olur ise bu galerici diye tabir ettiğimiz kişinin böyle bir satışı geçersiz olacaktır. Yani öteki adamdan bu malı geri alması eğer bir bedel vermişse de o bedeli geri iade etmesi gerekir ve mal sahibine, asıl mal sahibine malı geri teslim etmesi gerekecektir. Dolayısıyla meseleyi bu minvalde bakacağız. O yüzden buradaki kardeşimizin işte biz anlaştık derken alışverişle mi anlaştılar, alışveriş yapmak üzerine vaatleştiler mi bunu tespit etmek gerekir. Gerçi şey diyor ki galerici diyor ki ben Şafii'yim yani vazgeçebilirim demesi sanki şunu vehmettiriyor demek ki alışverişi Yapılmış. bitirdiler ama benim vazgeçebilme hakkım var onu da düzeltmek gerekir vazgeçebilme hakkı şafi fıkında meclis ile mukayyettir hmm. meclis ile sınırlıdır o meclis bittiği zaman böyle bir hakkı Peki, o satış yoktur. ne oldu şimdi hocam mesela diyelim ki kabul etmedi adam e, arabayı geri almadı e, başka birine satılmış oldu gasp adamın... konumundadır. Yani kişinin malını gasp ettiniz bir başkasına sattınız. Bu da satıcı bir anlamda günah işlemiş Günah oldu. işlemiş oldu. Peki alıcı Alıcının böyle bir bilgisi varsa bunu bilerek yapıyorsa o da bu günaha ortak olacaktır. Hı. Ama bilgisi o bir yerde gidip galeriden yani. bunu aldım. Yani adam mal sahibi bu şekilde alıyorum dediği zaman bunu sorgulamak zorunda değildir. Yani evet. galericiye bunu sen satmış mıydın başkasının malı mıydı gibi sorgulama ihtiyacı yoktur. Çünkü real var olan şudur ki bu galericidir mal sahibidir evet. veya buraya izin verilmiştir bunu satması üzerine. Bu da bu manada satmıştır. Dolayısıyla müşterinin bu manada bir bilgisi yoksa sorumlu olmaz. Sorumlu bayidir, Bay. satıcı olan kişidir. Bu manada hem bunu eğer bir bedel almışsa o bedeli tazmin etmesi gerekecektir karşı tarafa. Hı hı. Eğer bir bedel almamışsa en azından ondan helallik alması gerekiyor. Bu kişi de biliyorsa, ki. alıcı da biliyorsa bunu iade Tabii etmesinde. Tabii ki bu adamın Aynen. alışverişi bu adam üzerine bitirilmesi gerekecek. Evet hocam Allah razı olsun. Bir başka sorumuza devam ediyoruz. Ben hafızlık hocalığı yapıyorum. Talebelerin yanında bulunuyorum. Ezber yaptıkları zaman ayet bazen secde ayeti olabiliyor. Ben her işittiğinden dolayı secde yapmam gerekiyor mu? Yoksa bir kere yapması yeterli. Şimdi e, secde ayetleri ile alakalı e, Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde Hanefi fıkhına göre itibar edilen ayeti vardır. Evet. E, ki buralarda ye secde edilmesi emredilmiştir hmm. ki bu emre imtisalen secde etmemiz vacip olacak. Veyahut da Müslümanların secde ettiği anlatılmıştır. Hı hı. E, bu manada onlara tebaiyet yoluyla onlara tabi olmak için secde etmemiz gerekir. Evet. Veyahut da gayrimüslimlerin secde etmesinden imtina ettikleri anlatılmıştır. Hı hı. Onlara muhalefet olsun diye secde Seyitim. ederiz ve bu manada secde etmek vaciptir. Peki secdenin vücubiyeti neyle oluşur? İki şeyden biriyle ya okumak veya işitmektir. Hı hı. Hatta hatta işitmekte irade şartı bile yoktur. Yani siz işitmek kastınız olmasa dahi yanınızda secde ayeti okunmuş ise ve siz onu bir şekilde işitmişseniz size secde yapmak vacip olacaktır. Hmm. Bu önemlidir. Evet. Peki diğer bir konum ise. Diyelim ki bir mecliste, bir yerde, bir kimse defalarca aynı ayeti okuyacak olsa, secde ayetini okuyacak olsa burada tedakul dediğimiz bir secdenin yapılması yeterlidir. Hı hı. Her bir okuyuşu için ayrı bir secdeye gerek yoktur. Yok. Evet. İşiten kimse de bir mecliste defalarca aynı ayeti işitecek olsa bu kişi için de e, tek bir secde yeterli olacaktır. Hı hı. Peki itibar kimedir? Okuyana mı, dinleyene mi? Evet. Yani şöyle diyelim, ee, bir okuyan var bir de dinleyen var hı hı. okuyan bir secde ayetini bir yerde okudu yerini değiştirdi başka yerde bir daha okudu evet. yerini değiştirdi başka yerde bir daha okudu okuyana her biri için bir secde yapmasının gerekliliği bellidir peki işiten kimse de üç ayrı yerde okunmuş şeklinde değerlendirilerek 3 secde yapması gerekir mi? Hı hı. Kurala baktığımız zaman işitmektir burada vücubiyeti ifade eden evet. ve işittiği de tek bir meclis olduğu için onun için tek bir Hı -hı. secde yapmak yeterlidir. Evet. Dolayısıyla buradaki kardeşimiz hafızlık hocalığı yapıyorum diyor. Ee, talebeleri var Hı -hı. ve talebeler ezber yapıyor. Ee, dolayısıyla bir talebe yanındaki e, talebe secde ayetini defalarca okuyor. Bu hoca efendi eğer aynı mecliste onu dinliyorsa ona tek bir secde Hı -hı. gerekecek. Ama o okurken bu dışarı çıkıyor, giriyor, dışarı çıkıyor, giriyor şeklinde meclisi değişiyor ise o hafız kardeşimiz her ne kadar bir kere yani bir ayeti aynı mecliste defalarca okusa dahi bu kişi defalarca farklı mecliste işitmiş olacağından dolayı her birerler için ayrı secde yapması gerek Peki hocam o anda mı yapması gerekir? Seyirci yoksa daha sonra yapabilir mi onları? Fevri değildir. Hı -hı. Derhal yapmak mecburiyetinde değildir. Hı -hı. Ömrünün sonuna kadar müsaadesi vardır. Evet. Ama unutmama adına işittiği zaman okuduğu zaman hemen yapılması tavsiyedir. Bir de şey var hocam mesela banttan dinliyoruz, radyolarda dinliyoruz. Evet. Veya ne bileyim işte kasetten, CD'den dinliyoruz. E, bu tip durumlarda da yine aynı canlı okunuyormuş gibi teyze ayetlerini zaman yapmamız gerektir. Bununla alakalı e, kaynaklarımıza tabii açık bir ifade bulmamız mümkün değil. Hı hı. Ancak kaynaklarımızda şu meseleden bahsedilir. E, seda dedikleri yani yankıdan ayet geri gelecek olursa işiten kimseye gerekir mi gerekmez mi? Hı hı. Veya kuşun ki papağan kuşunun Mücerre taklit hı hı, ile hı, evet. secde ayetini okuyacak olsa işitenlere gerekir mi, gerekmez mi konusu kitaplarımızda vardır. Evet. Bu meseleye baktığımız zaman gerekmeyeceğinden bahsedilir. Orada papağan herhalde şey olmuyor, değil mi? karidir Orada. çünkü. Evet. Kari olmak hasebiyle öyle bir konuma sahip değildir. Hı hı. Öteki ise bir akistir, gerçek bir ses değildir. Hı hı. Dolayısıyla bu manada secde yapmakta mükellef değildir deniyor işiten. Evet. Peki televizyondu, radyodu, teyipti bu emsal yerlerden işiten kimseyi buna benzetebilir miyiz? Ee, aslında benzetebiliriz bir itibarla Hı -hı. ama diğer bir taraftan baktığımız zaman şöyle bir ayırıma gitmemiz belki isabet olacak. Canlı yayınsa bu. Hı -hı. Yani bizatihi kari var, Hı -hı. okuyan var ve okuyanın sözü bir takım iletişim vasıtasıyla sana ulaşmıştır. O sanki yanında dinliyorsun Aynı gibi değerlendirilir. Buna göre o kişiye gereklidir deriz. Evet. Ama canlı yayın değil de yani banttaki bir kayıt şeklindeyse belki kuşa kıyas ederek hmm. gerekmez dense de çünkü okuyan neticede bir teyiptir. Yani bir cansız bir şeydir. Ee, evet. Bir konuma sahip değildir. Ee, elektronik bir takım e, hurfattan ibarettir en azından. O zaman belki vaciptir, vacip değildir diyebiliriz. Ama bu gibi yerlerde ihtiyaç dediğinde secde yapmaktan geri durmamak gerekir. Evet. E, yapmamızda fayda vardır. Gerek. Her namaz adikarda. içinde aynı mı hocam? Namazda mesela secde ayeti okundu. Şöyle sürede. ki namaz içinde kişi kendisi okuyor ise Hı -hı. zaten onu namaz içinde yapması da vaciptir. Eğer kendisi okuyor ise. Hı -hı. Peki okudu ama üç ayet okumadan rukiye gidecekse o rukiysa o secde yerine kaim olur. Hı -hı. Ama üç ayet daha fazla okuyacaksa o zaman onun için secdesini yapar kalkar devam eder. Eğer cemaatle namaz kılıyorsa hı. imam yapmışsa bunu imamın secde yapmasıyla beraber cemaatte imama uymak zorundadır. Hatta şöyle olsa bile siz camiye geldiğinizde imam kıraatı bitirmiş Rukiye gitti. Siz de hemen Rukiye gittiniz. Evet. Ama oysa secde ayetini okumuş siz onu işitmediniz. Hı hı. Duymadınız bilmiyorsunuz. İmam namazın sonunda veyahut da o esnada secde yapması gerekiyor. Hmm. Yani namazın sonunda değil de o esnada yapması gerekiyor. Bu durumda siz de onunla beraber yapacaksınız. Hmm. Niye? Çünkü imama uyduysanız bu mana duyuyor. Hatta şöyle diyebiliriz, secde ayetini imam okudu, secdesini yaptı, kalktı, ondan sonra siz ona uydunuz. Onu, ee, o anda siz yapmış olmadınız evet. ancak imama o rekatla yakalamanız onun tevabinde de yakalamış olarak değerlendirileceğinden hı hı. dolayı ki Hidaye kitabında bu açık bir şekilde ifade edilmektedir. O kişinin artı bir daha secde yapmasına gerek yoktur. Hı hı. Cemaat imamla beraber namaz kılarken cemaat kendisi secde okuyacak olursa imama muhalefet edemeyeceğinden dolayı kendisi secde hı hı. dolayı secde yapmaz. Evet. Namazdan sonra yapar mı yapmaz mı bu konu tartışmalıdır bazı fukahaya göre yapması gerekir, bazılarına göre ise yapmasına gerek yok. Çünkü meşru olmayan bir şey yapmıştır. Yani hacdolunmuştur olunmuştur nevi okumaması gerekiyordu. Okusa da tasarrufu geçerli değildir. Dolayısıyla secde vücubiyeti yoktur, görüşü vardır. Ama ihtiyaçsa sadedinde namazdan sonra yapması gerekiyor. O anda değildir. yani namazı duruyoruz, ellerimiz bağlı, secde ayeti okundu. Üç ayet daha fazla okundu. O anda okunacak ise seyircesini yapar kalkar okumasına devam ediyoruz. Hemen direkt seyirceye gidiyoruz. Seyircimizi yapıyoruz. Devam ediyoruz. Yine, i̇lerimizi bağlayıp A devam ediyoruz. Aynen. Evet hocam. Yine bugün teferruatlu sorularda hocam. Evet. Ee, i̇yi oldu inşallah. Baya bir ara verdikten sonra herhalde bu manada sorularda teferruatlaştı. Evet. evet hocam. Bir diğer e, i̇şte soru... Herhalde siz gelen soruları direktmen aktarmıyorsunuz. içinden de seçiyorsunuz belki de mükerrer olanlar. Yani var, mükerrer olanlar çok var hocam. Onları daha önceki programlarımız zaten e, değerli takipçilerimiz hem internet üzerinden bizim sayfamızdan hem de sosyal medya üzerinden takip edebiliyorlar. Hı. Onun için mükerrer olanları tekrardan ayırıyoruz. E, özellikle bu tip konuları seçiyoruz ki insanlar daha çok faydalansın diye. Banka konusuyla ilgili, finans konularıyla ilgili bayağı bir cevap vermiştik. Daha önceki programlarımız hemen hemen hepsinde banka konularına cevap verdik. Onun için artık daha farklı sorularla en azından izleyenlerimiz de farklı konulara sahip olsunlar diyeceğim. Başka sorular inşallah seçiyoruz. Bir diğer sorumuz hocam. Ben Haram Yolda birisiyle tanıştım ve ikimiz evlenmeyi düşündük. Acaba biz evlensek bizim... Evlilik hayatımız zarar alır mı? Zarar görür mü? Yani bereketsiz olur mu? Çünkü biz haram yolda tanıştık. Bu bizim devamlı yaşamımıza bela olabilir mi diye sormuşlar hocam. Tabii haram yolda tanışmaktan kastedilen nedir? Hı -hı. Onu biraz açmak gerekir. Ama ilk soruyu sorarken anladığım Allah muhafaza Allah'ın yasak etmiş olduğu bir cinsellik, bir beraberlik evet. olmuş ve daha sonradan da pişman olurlar ama bu şalısı evlenecekler. Benim bildiğim bazen şey de vardı hocam mesela daha öncesinde hani dönüş yapmamış kardeşlerimiz işte gazinolarda falan tanışıp hani hayat kadını diye tabir edilen kişilerle bir evlilik yaşıyorlar sonradan ama dönüş yaşayan kardeşlerimiz var. Evet. Bunlar da belki o Her duruma önce, girebilir. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. buyuruyor etta ibu mineden bi kemen la bele günahına tövbe eden kimse, o günah işlememiş gibidir. Evet. Burada tabi tövbe etmek hı hı. önemlidir ama tövbe nedir? Tövbe ciddi manada kişinin pişmanlılığıdır. Tövbe ettim bitti artık affolundum şeklinde bir izlenim varsa bu tövbe nasuh bir tövbe değildir. Pişmanlığı her daim yaşayacak değil mi? İmam Nevevi e, beyan ediyor. Riyavus Salihin adlı eseri mukaddimesinde Tövbenin sahih olabilmesi için aranan üç şart vardır diyor. Eğer Allah hakkıysa ise bu günah, hı hı. kul hakkı ise dört şart vardır. Nedir bu şartlar? Birincisi tövbe etme anında kişi o günahı yapmıyor olmalıdır. Yani günahı yaparken tövbe etmesi o tövbe geçerli bir tövbe değildir. Hı hı. Önce sen o eylemi bir bırak, ondan sonra pişmanlığını dillendir. O eylemi yapmaya devam ederken ben tövbe ediyorum demek bu alaydan ibaret yani içki içiyor o anda ya ben bunu bir daha içmeyeceğim deyip devam etmesi. Devam etmesi. etmesi. Dolayısıyla birinci şart bu günahı derhal bırakması Hı -hı. gerekecek ve ondan sonra tövbe etmesi gerekecek. İkinci şart bırakmış olduğu o günahı bir daha işlememeye azmedecek. Hı -hı. Yani ben şu anda bunu bıraktım ama ileride fırsatını bulursam bir daha yaparım şeklinde Hı -hı. bir niyeti varsa o kişinin tövbesi sahih bir evet. tövbe değildir. Azmedecek bir daha buna asla dönmeyeceğim. Üçüncü şart ise ki önemli bir şarttır bu. Yapmış olduğu o günahtan dolayı kalbinde daimi olarak bir burukluk yaşayacak. Evet. Yani onun pişmanlığını her daim kalbinde hissedecek. Tövbe ettim diyerek kendisini bir rahavete sokarak ettim bitti şeklinde değil. Hatta vatta şunu da duyuyoruz. İşte cahiliye döneminde ben şöyle yapardım, böyle yapardım şeklinde Man. günahlarını ifşa etme, günahlarını anlatma. O tövbe değildir. Sen o yaptığın, ayıpları insanlara anlatman, pişman olmadığını göstergesidir. Bunları ifşa etmeyeceksin, sükût edeceksin ve bunların burukluğu kişinin kalbinde her daim var olacak. Bu şekilde tövbe ediliyorsa, Allah hakkıysa o günah, o zaman bu tövbe makbul bir tövbedir. O yüzden bu şartlara riayet ederek tövbe etmek hmm. gerekir. Kul hakkıysa dördüncü bir şart olarak da, kimin hakkına tecavüz ettiysen onu evet. ödeyeceksin. Ondan bir şekilde helallik alacaksın. Ondan helallik almadan, onun hakkını ödemeden tövbe bir işe yaramayacaktır. Şimdi bu bahse konu olan kardeşlerimiz gibileri e, ciddi manada bir hataya düşmüşlerdir. E, bir günah işlemişlerdir. Tövbe ederler. Biraz önce bahsettiğimiz manada tövbe ederler. Evet. Ve bu töbelerinden sonra bunların bundan sonraki hayattaki beraberliliği önceki hayatlarındaki günahkar olmaklarıyla bağdaştıramaz. Evet. O o zamanda bitti. O dosyayı kapatacak. Kimseye bunu ifşa etmeyecek. Kimseye bunu anlatmayacak. Ama o günahlarından dolayı kalplerinde bir burukluk her daim olacak. Hı -hı. Bir üzüntü olacaktır. Ama bundan sonraki tövbe hayatından sonraki beraberliklerine aykırı olmayacak. Bu hallere devam edecek. Tabi e, bu durumlara da düşmemek gerekir. Genel olarak baktığımız zaman, bir ara yine fetva hattına gelen suallerde bazen fırsatım oldukça dinliyorum arkadaşlar, konuşan arkadaşlarımızı nasıl cevap veriyorlar e, veyahut da karşı taraf bazen yönlendirme olabiliyor. Kişi sual ediyor, işte benim diyor e, bir kız arkadaşım var ama ona karşı bir meylim oluyor, işte nikah yapsam olur mu vesaire gibi. Oysa defalarca dillendirdik ki bir erkeğin kız arkadaşı olamaz. Olursa ya hanımıdır veya mahremidir. Evet. Hakeza bir bayanın da erkek arkadaşı olamaz. Olursa ya kocasıdır veya mahremidir. Hı hı. Bu konuda titiz davranmak gerekir. Hı. Yani hani dedik ya şeytanın birinci programımızın birinci bölümünde bunu de, temas ettik. Evet. Herkese uygulayacağı silah aynı değildir. Kesinlikle. Kişiye dindarlık adı altında, tebliğ adı altında Kızlarla konuşturuyor, sen onlara tebliğ et, İslam'ı anlat, evet. gerek sosyal medyada da maalesef bunları çok duymaktayız. Maalesef. Bu vesileyle onları görüştürüyor. Hmm. İşte konuştuklarına baktığın zaman sözde din konuşuyorlar, imandan bahsediyorlar, tesettürden bahsediyorlar. Oysa senin o beraberliliğin caiz değil. Şeytanın o kişiye verdiği vesvesedir işte. Evet. Ona karşı kullandığı silahtır. Sonunda sonunda farklı mecralara gelecektir. Rabbim muhafaza etsin. Amin inşallah hocam. E, son sorumuzla e, programımızı bitireceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim okurken hata yapsak son duraklama noktasından veya ayetin başından tekrar başlamamız gerekir mi? Yoksa sadece takıldığımız yeri düzelterek okumaya devam etsek olur mu diye soruyor. Takıldığı yerin birazcık başından başlayarak devam etse bir sıkıntı yoktur. Illaki ayeti baştan almak zorunda değildir. Yani evet. nerede takıldıysanız hmm. biraz daha düzelterek düzeltip devam eder. Kişi. Evet hocam. O zaman bir soru daha cevaplayalım inşallah Tabii hocam. Ki. Bu ayın dördünde bir erkek çocuğum oldu? Kadınlar arasında şöyle laflar oluyor. Özellikle bu çok duyuluyor hocam. Çocuk ve annesi kırkı çıkmadan evden çıkamaz. Kırkı çıkmadan bir odada kapa, e, kapalı, yalnız kalamaz gibi laflar var. Bu kırkı çıkma meselesi ne demektir? Bu söylemlerin doğruluğu var mıdır? Bir bayanın malumunuz belli halleri vardır. Evet. Aybaşı halleri vardır ki buna hayız denir. Hı hı. Bir de lohusa, evet. nifas halleri vardır ki doğumun akabindeki durumudur. Hı hı. E, lohusalık dediğimiz, nifas dediğimiz... ...doğumun akabinde bayandan gelen bir takım akıntılar vesilesiyle... ...kadının bir konumudur, bir durumudur. Evet. Ki buna e, nifas deniyor, loğusalık deniyor. Bunun en e, üst mertebesi vardır, üst sınırı vardır ama alt sınırı yoktur. Hı hı. Bunun üst sınırı ise Hanefi fıkhına göre 40 gündür. Evet. Yani bir bayan doğumun akabinde... E, ...kanama görecek olsa ve bu kanaması devam etse... Hı. ...ve kırkı da aşacak olsa... Kırka açtıktan sonraki günler e, lohus olarak kabul edilmez. Belki özür olarak evet. kabul edilir. Eğer ilk doğumu ise, hı hı. eğer ikinci doğumu ise bir evvelki doğumundaki adetine göre hesap edilir. Ondan öncekiler e, işte istihazı olarak değerlendirilir. Evet. Dolayısıyla halk arasındaki kırk tabiri kırkın çıkması tabiri Allah'u halen bu olsa gerek. Yani kadının loğusalığın en nihai noktadır. Kırk günlüktür. Evet. Ama bu şu demek değildir. Kadın illaki kırk gün loğusa olacak denmez. Daha kısa da görebilir. Hatta hiç de görmeyebilir. Evet. Yani bu tamamıyla kadının bünyesiyle alakalı bir meseledir. Evet. Dolayısıyla yani kırk gün olacak diye bir kural yok. Doğumun akabinde 40 gün kadın namaz kılmaması gerekir diye de bir kural yok. Bu hı hı. tamamıyla onun haline göredir. Evet. Buna göre hareket eder. Dışarı çıkıp çıkmama meselesi e, İslam'da doğum yapan bir kadının dışarı çıkmasına mani bir durum söz konusu değildir. Evet. İhtiyaç değildir bu. Zarar görür gibi. Yani sıhatına dikkat edecek, ne bileyim, çocuğun işte dışarıdan etkilenmesine mani olacak bir takım durumlar elde edilecek yani temkinli bir şekilde hı hı. çıkılırsa bunda da bir mani olmayacaktır. Yani böyle bir e, söylem olsa da Biraz belki hurafi. nereden geldi doğdu da pek bilmiyoruz ama evet. e, dinde var olan bir şey değildir. Yani ne zaman çıkarsa çıkar. Yeter ki çıkarken tesettürüne riayet etsin. Yeter ki çıkarken İslami şartlara riayet ederek evet. çıksın. E, çocuğun sağlık, sıhhat vesaire gibi konumlarda da tedbirini alsın. Bu şeye benziyor hocam. Hani daha öncesinde diyorlar diye gece tırnak kesilmez. Eskiden lamba yoktu o tüp lambalarında, gaz lambalarda evet. işte hani harcanmasın diye, israf olmasın diye gece bir de etrafı sıçrar diye Olur. gece kestirmiyorlardı. Şimdi aynı adet devam ediyor. Gece tırnak kesilir mi, kesilmez mi? Bu Işıkları yaktığınız zaman hiç mahsur Her yeri gördüğünüz i̇şte için işte gece kurban kesilmesi mekru olması kitaplarımızda yine bundan dolayıydı evet. Ama ışıklı bir ortam olup da onu yapabilme imkanı varsa böyle bir kerahatta bahsedilmez. Ha belki o dönemdeki kadınlarda işte kendini muhafaza edebilecek bir takım durumlar evet. olmadığı için sıkıntıya vesile olabilirdi. Hı. Belki yani eskiden gelen. Veya çocuklar hani etkilenebilirdi. Hastalık kapalabiliyor diye. Belki ondan söylenmiş ama ne yorum yapalım, filmde böyle bir şey olmadı en azından e, izleyicilerimize paylaşmış olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin cümlemize. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Rabbim yaratılış gayemize hizmet etmeyi cümlemize nasip etsin. Amin inşallah. Allah razı olsun Amin hocam. Cümle Çok cümle. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programlarda yine sizlerden gelen sorularımızı yine cevaplamaya devam edeceğiz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlaregultv.com.tr adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Sırasıyla inşallah vaktimiz yettiğince hepsini cevaplamaya gayret göstereceğiz. Tekrar görüşmekleyle hepiniz Mevla'ya emanet hoşça Hoşçakalın.